Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar birbirlerine neyi soruşturuyorlar? Haklarında ihtilaf edici oldukları o büyük haberi mi? Hayır. İhtilafa ve soruşturmaya hacet yok. İleride onu bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler onlar. Biz yeri bir beşik, dağları kasıklar yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme yaptık, geceyi örtü kıldık, gündüzü maişet vakti yaptık, üstünüze sağlam sağlam yedi gök bina ettik, ona parıl parıl parıldayan bir kandil astık, o sıkıcı mengenelerden de şarıl şarıl su indirdik, onunla tane, nebat ve ağaçtan birbirine Sarmaşık bahçeler çıkaralım diye, şüphe yok ki o hak ile batılı ayırt etme ve hüküm verme günü tayin edilmiş bir vakittir. O gün, suğura üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz. O gün, gök açılmış, kapı kapı olmuş, dağlar yerlerinden koparılıp yürütülmüş, bir serap haline gelmiştir. Şüphesiz ki cehennem bir pusudur. Azgınların dönüp dolaşıp girecekleri bir yerdir. Sonsuz devirler boyunca içinde kalacaklar. Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey katmayacaklar. Sade bir kaynar su bir de irin içeceklerdir. Amellerine uygun bir ceza olarak. Çünkü onlar hiçbir hesap umuyorlardı. Bizim ayetlerimizi alabildiklerine yalan sayıyorlardı. Biz ise her şeyi yazıp saymışızdır. Onlara şöyle denilir, işte tadın cezanızı. Artık size azabınızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız. Şüphesiz tatva sahipleri için her korkudan selamet ve her arzuya vuslat vardır. Ya o bahçeler, üzüm bağları, kendileriyle bir yaşta Göğüsleri çıkmış genç kızlar, dolu kadehler, orada ne boş bir lakırdı ne de birbirine yalan söyleme nedir işitmezler. Bunlar Rabbinden bir mükafat ve yeter bir bağış olarak verilir. Evet göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuma yaygın olan Allah'tan bir mükafat ve yeter bir bağıştır bu. Mahluklar ona hitapta bulunmaya asla muktedir olamazlar. O gün ruh ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahmeti umuma yaygın olan Allah'ın kendilerine izin verdiğinden başkaları o gün konuşmazlar. Onlar da ancak doğruyu söylemişlerdir, söyleyeceklerdir. İşte bu hak olan o gündür, o halde. Dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin. Çünkü hakikaten biz size yakın bir azabın tehlikesini haber verdik o gün. Herkes iki elinin önden yolladığı ne ise ona bakacak. Kafir ise, aa ne olurdu ben bir toprak olaydım diyecek.